Dün, bugün, yarın Bir zamanlar bu mübarek dünya rengi, deseni, havası, insanı, ruhani iklimi, millet olarak kendi kimliğini koruma azm gayreti, geçmişten tevarüz ettiği değerleri, kökleri semaviliğe dayanan adetleri, ananeleri, ve bütün bunların mecmuundan kaynaklanan maddi manevi güzellikleriyle bambaşka bir alemdi. Çarşısı pazarı, caddesi sokağı, tıpkı birer mabed halimi, cami ve mescitleri de adeta Kabe'nin izdüşümü gibiydi. Bu dünya insanları uğradıkları her yerde, duyguları, düşünceleri ve gönül enginlikleriyle ruhanileri hatırlatan, olabildiğine derin, incelerden ince, fevkalade nazik ve hallerinden memnun çehrelerle karşılaşır, onların sımsıcak mukabeleleriyle banyo yapmış gibi olur ve böyle bir ülkede bulunma bahtiyarlığıyla hep şükür mırıldanır derdi. Yükselen hemen her seste, her solukta, göklerin merhameti, Meleklerin mehabeti, annelerin şefkati duyulur ve her bucak bir güven koyu gibi türlenirdi. Burada yer yer insanlar hakkı tazim duygusuyla ciddileşir, zaman zaman da şükranla gürler ve hep tebessüm düşünür, tebessüm söylerlerdi. Bu mütebessim simaların dolaştıkları hemen her yerde tılsımlı bir meltem esiyormuşçasına, hadiselerin tazikinden bunalmış gönüller ve muvakkat bazı olumsuzluklarla sıkışmış ruhlar, bu sihirli atmosferde cennet gölgelerine sığınmış gibi bütün hafakanlarını atar, manevi bir banyo olmuş gibi rahatlar ve serinlerler. Mektepler her zaman ilim-irfan parıltılarıyla ışıldar durur. Mabetler birer haremgâh-ı ilahi nuraniyet ve mehabetiyle gün boyu tıpkı bir mürşit, bir muallim gibi çevresine ışıklar saçar. Gelip bağrına sığınanlara semavi üslubuyla bir şeyler fısıldar. Kürsüler minberler, mukaddes feyizlerin mahalli feveranı gibi lahut edalı beyanlarla gönüllere raşeler salar. Evler, konaklar, buralardan taşıp gelen mertemlerle mektebin, mabetin, minberin, mihrabın ışıklarının, seslerinin ulaştığı, hepsinin tıpkı bir mabeyni gibi, ruh ve mana ile inlemeye durur. Caddeler, sokaklar, İslami ruhun, o ak alındı, aydın ruhlu, hakka açık temsilcileriyle, her zaman, mektep ve mabet varidatının meşheri olma görüntüsünü sergiler derken her taraf adeta birer mescit harimi ve birer medrese revakı halini alırdı. O günün insanları günümüzde olduğu gibi ne yalan bilir ne tezvirde bulunur ne iftira ile başkalarını karalar ne de komplo gibi bayağılıklara tenezzül ederdi. Ara sıra insani değerlerden habersiz, halka da hakka da saygısı olmayan birkaç sefilin, sefalet hırıltıları veya gadr zulüm hayhuyları duyulsa da, toplumun hemen büyük çoğunluğunun temel karakteri, böyle aşağılık ruhların sermayesi sayılan bayağılıklara karşı hep kapalı bulunurdu. Onlar arasında ahlaksızlık hiçbir zaman millet çehresini karartacak şekilde alenileşip yüze vurmaz. Fenalıklar uzun boylu yaşama imkanı bulamaz. Hayasızlık katiyen yaygınlaşamaz. Günah ve isyan istidadı gücünü denese bile gizlilik içinde dener. Bu denemelerse asla tutmaz, tutsa dahi devam etmez, doğmasıyla ölmesi bir olur... Ve onun yerini de hayat boyu unutulmayan bir nedamet hissi alırdı. O günün insanları hata işlesin işlemesin, Arınmak niyetiyle sık sık tevbe ve inabe kurnaları altına koşar, Dua ve niyazlarla sürekli iradelerini güçlendirir, Ve her zaman Hakk'a yakın durmaya çalışırlardı. O toplumda herkes, herkese güvenle bakar. Güvenilir olma konusunda olabildiğine titiz davranır ve kimse kimseden endişe duymazdı. Nadir de olsa başkalarının onları aldattığı olurdu ama onlar katiyen kimseyi aldatmaz, aldatmayı düşünmez. Birine hile ve hudada bulunmayı insan olma hakikatine karşı en büyük saygısızlık kabul eder ve itibarlarını bir namus gibi korurlardı. Onların arasında dediğim dedik kaba kuvvetin sesi soluğu fazla duyulmazdı. Yer yer bir kısım münasebetsiz çıkışlar veya baş kaldırmalar olsa da bu tür kimselerin önüne birer kemik verince hemen sesleri kesilir ve ahenk de yeniden teessüs ederdi. Başka yerlerde, başka zamanlarda, kuvvetin hakim, hukukun derbeder, keyfiliğin hüküm perma olmasına mukabil bu mübarek toplumda, hukuk esas, adalet şai, insanlar birbirine yardımcı ve kuvvet de her zaman hakkın emrindeydi. Bir vücudun uzuvları gibiydi millet fertleri. Birbirlerine saygılı davranır, biri diğerinin önem ve lüzumuna inanır, paylaşmasını bilir, farklı düşünce ve mütalaları zenginlik sayar, hürmetle karşılar ve değişik düşüncelere karşı da saygı ufuklarını her zaman engin tutarlardı. Kimse kimseye mürteci demez. Kimse kimseyi küfür ve dalalet yobazlığıyla karalamaz. Çok dar aradıklı bazı dönemler müstesna, hiç kimse herhangi bir baskına uğrayacağı endişesini duymaz ve birilerinin gelip tepesine bineceğini asla düşünmezdi. Sinelerinde ahde vefa hissi, emanet düşüncesi, şefkat ve merhamet hakimdi. Yalan bir lafz kafir kabul edilir. Gadru hüyanetin telaffuzundan bile utanılır. Zulüm ve tecavüz her zaman tiksintiyle karşılanır ve cana kıymak da canavarlık sayılırdı. O zamanlar günümüzün problemleri sayılan hortumlama hiç mi hiç bilinmez. Spekülasyona sadece bazı frankçe sözlüklerde rastlanılır. Haram yeme haramilik sayılır. Çalma çırpma da eşkıyalık kabul edilirdi. Dahası bu türlü levsiyata bulaşmak sadece o münkeratı işleyenler için değil, onların aileleri, mensup bulundukları oymakları, ikamet ettikleri köyleri, kasabaları içinde birer ağır sebebi telakki edilirdi. Dini duygu, dini düşünce onların iliklerine kadar işlemiş bir ruh ve can. Ahlak olmazsa olmaz en yüce hakikat. Ve diyanette insan olmanın zaruri bir gereği sayılırdı. Herkes hemen her zaman iman, ilim, marifet mülahazalarıyla oturup kalkar. Çok defa mehafet ve mehabet soluklardı. Kimse kimsenin hukukuna tecavüz etmez. Kimseye haksızlıkta bulunmaz. Kazara böyle bir şeye maruz kaldığında da hak ölçülerine bağlılık içinde, zulme zulümle mukabele edilmez felsefesiyle hareket eder ve hep Müslümanca davranır. Defaatle aldatılsa dahi, alçakların işi saydığı aldatmaya asla tenezzülde bulunmaz, gördüğü vefasızlıkları, beklentisiz bir vefa duygusuyla yumuşatmaya çalışır, Hoyratlık ve kabalıkları karşı tarafa ders deyip centilmenlikle savar ve kendisine yapılan bütün kötülükleri de tek yanlı kalmaya mahkum ederek fena sonuçlar doğurması muhtemel bütün olumsuzlukları la akal yarıya indirirdi. Son birkaç asır var ki bütün bütün olmasa bile biz toplum olarak bu yüksek insani değerlerden bir hayli uzaklaştık milli düşünce ve karakterimizde üst üste kırılmalar oldu. Bizi biz yapan inançlarımızın, düşüncelerimizin çehrelerinde renk atmalar, mutlaşmalar, hatta bazılarımız itibariyle kirlenmeler görülmeye başladı. O eski güleç ve gökçek yüzlerin yerlerini abuz, şikayet edalı, somurtkan, çok defa kinle, nefretle moraran, ve öfkeyle kızaran simalar aldı. Sanki bir zamanlar o olabildiğine canlı, neşeli, sımsıcak ve herkese açık bu incelerden ince millet fertlerinin yerini özü usaresi ve ruhu itibariyle karbonlaşmaya yüz tutmuş fevkalade sert, kaba, kırılgan, insan görünümünde bir kısım cisimler almıştı. Vaka böyle bir durum herkes için hiçbir zaman söz konusu olmamıştı. Olmamıştı ve içten içe çürüyenlerin, değişip başkalaşanların ve milli kimliğini inkar edenlerin yanında sağlam ruh, bozulmamış karakter, mana köklerine bağlı saf ve dubduru kalmış bir haydi insan da vardı. Vardı ve bunlar uyaran bir ışık, samimi bir ses, içten bir diriliş çağrısı ve çağın sesiyle bir ezan bekliyorlardı. Bekliyorlardı ve mana köklerinden sızıp gelmiş mülayemet hissi, cibilliyetlerindeki iyilik duygusu, herkese saygılı davranma tavrı ve affu saf enginlikleriyle kendilerini ifade edecekleri bir eşref saat intizarındaydılar. Aslında arzu edilen ölçüde olmasa da bir hayli zamandan beri bu insanlar geçmişten tevarüz ettikleri yüksek duygu ve düşünceler etrafında yer yer bir araya geliyor, vifak ve ittifak denemeleri yapıyor, bunlarla hakkın ekstra lütuflarına davetiyeler çıkarıyor ve İsrafil'den sur sesi almışçasına bilerek veya bilmeyerek yavaş yavaş ama ahenkle bir dirilişe doğru yürüyorlardı. Tuzlu denizler içinde, tatlı su akıntılarına benzeteceğimiz bu temiz ruhlar, görünüşleriyle o kadar inandırıcı, o kadar içten, o kadar tevekküllü ve teslimiyet içindeydiler ki, her göründüklerinde hakkı hatırlatıyor ve insanlar üzerinde her zaman büyülü bir tesir uyarıyorlardı. Bunlar sadece insanlarla değil, yer, gök ve bütün varlıkla uyum içinde, herkesle barışık, dostluğa dost, kine, nefrete düşman, paylaşmaya açık, menfaat ve çıkar düşünceleri gibi şeylere kapalı, gözlerinde ümit parıltıları, gönüllerinde aşk heyecan, çevrelerindeki kızıl kıyamete takılmadan, Yürüyorlardı hakiki insan olma ufkuna. Ahirete ve ebediyete inançları yürektendi. Belli yanları itibariyle dünya ile alakaları da tamdı. Hadiseleri iyi okuyor, Yorumlarını burası ve ötelerin birleşik noktasına bağlıyor, Her zaman gönüllerinin renk ve desenine göre yaşamaya çalışıyor, Ve ötelere müteveccih, Ulul azmane bir duruş sergiliyorlardı. Talepsiz kendi kendine gelen zevklere, lezzetlere, zayıflara bahşedile gelen birer avans nazarıyla bakıyor ve gördükleri iltifatları da tenezzül dalga boylu birer teşrifat usulü kabul ediyorlardı. Ne var ki, Şimdilerde henüz dar bir kesimce duyulup hissedilen bu manaların umuma mal edilmesi, hiç olmazsa çoğunluk açısından benimsenip yaşanması, yaşanıp kıvamı ermesi için büyük ölçüde hakikat ve araştırma aşkına, tahlil ve terkip aktivitesine ve sürekli bir beyin fırtınasına ihtiyaç olduğu da açıktı. Günü gelip de bunlar gerçekleşebildiği takdirde, Dimalar ilimle donanmış olacak, muhakemeler birer marifet havzı haline gelecek, kalpler yumuşayıp sevgiyle atmaya başlayacak ve işte o zaman hakiki insan olmanın farklılığı da bütün vuzuhuyla ortaya çıkacaktı. Bu itibarla bu seviyeyi yakalamak ve bu ufka ulaşmak önemli olduğu kadar da zor görünüyordu. Bizden evvelkiler bayrak diktikleri zirvelere yükselmek için kim bilir ne zahmetlere katlanmış, ne kadar aktif bekleyiş içinde bulunmuş, ne uçurumlarla karşılaşmış, ne hayal ve melaller yaşamış, ne emekler ortaya koymuş, ne kadar terlemiş, ne çileler çekmiş, ne ciğersuz hadiselerle sızlanmış, kaç kere ölüp ölüp dirilmiş, ve kaç kez çaresizlikle iç çekip inlemişlerdi. Evet, insanın kendi olarak kalması oldukça zor. Kendini keşfedip yükselmesi gerekli olan noktaya ulaşması ise zorlardan da zordur. Böyle bir iş her şeyden evvel iman ister, araştırma cehdi ister ızdırap çekmek ister, aşk ister ve var olabilme ümitleri yanında, yok olma ihtimalleri de söz konusu ise, kader denk noktasını yerinde değerlendirmek ister. Bugüne kadar bu zorlardan zor işi bir haydi insan başardı. Bu başarılar ve bunların kahramanları, Gelecekteki muhtemel muvaffakiyetlerin de referansı sayılabilirler. Bizler şimdilerde durmuş, yıllardan beri rüyalarını gördüğümüz o aydınlık ati ile gelecek sevgi, merhamet, şefkat, anlayış ve herkesin konumuna saygıdan örülmüş ışıktan çağların hülyalarıyla teselli oluyor ve her fecri, fecir süvarilerinin ortaya çıkacağı bir eşref saat heyecanıyla bekliyoruz.